Elhamdülillahi rabbil alemin, ilahil evveline vel ahirin, ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin, nebiyina ve kaidina ve imamina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bucun iman dersinin 16. dersine devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi iman dedik tanımı ehl-i sünnete göre üç parçadan müteşekkildir. Bu üçü bir araya gelse iman olur. Birinci nedir? Kalbin itikadı. Kalp o meseleyi inanacak, üstlenecek. İçinci, dilden bunu ikrar edeceksin. Üçüncü, fiillerle icra edeceksin. Bu üçü birbirinden ayrılmazdır. Olmasa üç olmazdır. Üçü bir araya geldi imandır. Üçü bir araya gelmedi, bir tanesi çıktı iman olmaz. Bu birinci kalesidir. İkinci kalesi nedir dedik? İman eksilir, artar. Bunu da işledik. Delilleri kitap sünnetten ispat ettik. İman eksilir, artar. Bunu da bitirdik elhamdülillah. Şimdi diğer bölümü imanın diğer parçasına geçmeden önce burada müellif güzel bir iki tane başlık vermiş. İmanı artıran sebepler. Nelere teşebbüs etsek imanımız artar? Hangi amellere, hangi fiilleri, hangi davranışte, hangi ortamda bulunsak imanların imanımız azalır? Bunları da hatırlatmakta çok güzel faydası var. Faydası, faydası var bunları hatırlatmakta. Neden? Çünkü bunlar insan insanoğlu bu meşakkatin içinde gidiyor. Bu hayat, insanlık hayatı Allah Teala yaratmış insanı nedir? Bir meşakkattir. Allah Teala insanı nede yaratmış? Meşakkatin içinde yaratmış. Onun için hiç kimse bak demesin ben imanın tamamını yakaladım tedbir aldan bırakırsın. Bir de o olduğu yerden olduğu yerden yani zirveden bir de ilk başladığı yere hemen dönersin. Yani bu neye benzer bilir misiniz arkadaşlar? Şu bir insan oğlu bir arabaya benzer. Değil mi ben benzinim şu anda benzinciden çıktım depomu ful doldurdum. Artık bana lazım değil depo doldu ama 500 km sonra boşalır. Biz her zaman benzinciye ihtiyacımız var. Hiç araban bir sefer doldurdum diye olur mu? Olmaz. İnsan oğlu her zaman neye ihtiyacı var? İmanı güçlendiren meselelere ihtiyacı var. Yani sen ne kadar ermiş olsan telvirden bıraktın bir de aynen başladığın yere döneceksin. Bunun hiç şeyi yoktur. Çünkü Allah-u Teala insanı yaratmış, onun da, bu, yani bu dünyanın şartı budur. Çünkü senin ebedi hayatın, mela nihayedir, sonsuzdur. Bu ebedi hayatta yaşamak için, bu ebedi hayat, sonsuz hayatta yaşamak için çok cüz'i bir dünya hayatı var. O dünya hayatıyla dedik bir insan için, 25-30 senedir. Çünkü bunun yarısı bir kısmı çocuklukla geçer. Kalem yazılmamış 10-15 senesi. Ondan sonra yarısı uykuyla geçer. Ha? Kalem gene yazılmamış insan üzerine. 20-25 senesi var ortalama. Bu 20-25 senesi insan imanı için çaba göstermesi lazım. Yani bu bir parti değil İslamiyet. Ben bir partiye girdim tamam. Artık ben sizdenim. Siz başarılı olsanız ben de başarılıyım. Öyle bir şey yok. Sen İslam'a girdin, sen kendi bacağından asılırsın o dünyada. Her çeşit şey kendi bacağından asılacak. Tamam İslam'a girdin. Toplamsal, toplumsal şekilde her çeşit bir mesuliyeti var ama kendi amelin kendi imanın kim mesuldür? Her çeşit şey kendi imanından amelinden mesuldür. Onun için bunu elde tutmak için sebeplere sarılmamız lazım. Ne keder dedik ne olsan salih insan olsan, mükemmel olsan, evliyaullah olsan, ermiş olsan. Ermişlerin imamı kimdir? O's. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha o terefe mahlukat var mı? Allah'a en yakun olan insanlarda kimdir? kullarda kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerdir, peygamberlerin de içinde Resulullah'tır. Çünkü Allah-u Teala ne dedi? Allah-u Teala dedi ben İbrahim'i çendime halil ne yaptım? Edindim, halil edindim. Halil nedir? Yani şimdi bizim dilimizde ne var? Bizim dilimizde sevci var. Halil yoktur, değil mi? İnsan halil halil yapamaz kimseye. Bizim dilimizde ne var? Sevgi var. Ben seni çok seviyorum. Bunu ister hanımına söylersin, ister kardeşine söylersin, ister annene söylersin, ister babana söylersin. Nedir? Bu terimden o tarafa bir terim yoktur. Yani çok çok diyeceksin. Yani doyasına diyeceksin. Yani bir şey ekleyeceksin diyeceksin. Ama halil nedir? Hulleden alınmış. Burada bir parantezle düşeyim. Sevginin haricinde ne var kullanıyorlar bizim camiada? Aşk. Aşk. Dür ben Allah'a aşığım. Haşave kefe. Yen yani ben Resulullah'ın aşkından eee şey yaptım. Feyz aldım. Vaha keza. Halbüçi lügatte aşık kullanılmaz sevginin yerine. Aşık iki cinsin arasında kullanan bir kelimedir. Yani mesela bir erkek bir erkeğe ben sana aşık oldum diyemez. Ama bir kız kadın bir kadına ben aşığım sana diyemez. Ne der? Bir kadın bir kadına ben seni seviyorum der. Yen aşetimdensin seviyorum. Yen ailemdensin, yen benim dinimdensin. He? Yen hemşerimsin seviyorum seni. Bir erkek bir erkeğe aynı şey diyebilir ama bir erkek bir kadına Ben sana aşık oldum diyebilir. Alimler diyorlar ki aşık kelimesi cinsel mesele oldusa ortada o ona aşık olur. Aşk kullanılabilir. İçinde şehvet. İçinde evet şehvet bulunan meselede aşık kullanılır. Yani bir erkek bir kadına diyebilir ben sana aşığım. E bunu helal ne diyebilirsin? Haramda da söyleyebilirsin. Bunun bir mahsuru yoktur. Ama bunu bir erkek bir erkeğe söylese bu nedir? Şazdır. Anormaldir, toplumdan bu dışlanması lazım. Ki bunu da yapan kavimler var biliyorsunuz. Kavmulut kavmunda bunda olabilir. Bu dışarı dışlanmıştır. Allah bunların üzerine gazabe indirmiştir. Çünkü fıtranın fıtratın neydir bu? Tersidir. Ondan dolayı parantez arasında eee bizim toplumda bu hata işleniliyor. O da nedir? İşte ben Allah aşkına. Mesela her çeşmini kullanıyor. Allah aşkına yapmayın. Aslında bu kelime dâridir. Yani kullanılmış yürüyor. Ama yanlıştır. Bunu biz Müslümanlar olarak kullanmamamız lazım. Allah'tan bizim art artı artamızda sadece sevgi olabilir. Resulullah aşkına halüç olmaz. Bu çok yanlıştır. Bunu Bir ara bilelim. İkinci sevci. Sevciliği her çeşe kullanabilirsin. Ama ne zaman sevci bir ibadete döner Allah rızası için olsun. Yoksa ben dedim ki canım, yani ben hemşerimi severim, kardeşimi severim, babamı severim, milletimi severim, dilimi severim, toplumu severim. Bunlar sadece toplum için, hemşeri için, kardeş için olsa bu normal sevcidir. Ama ne zaman Allah rızası iç oldu o zaman ne olur ibadete döner. Karşılığı ne var? Ecri var. Sevginin de yeri neredir? Kalitedir. O zaman kalbin amelidir sevci. Bunu biz açığlamıştık. Bir de ne var? Halil var. Halil nedir dedik? Sevginin üstünde bir şeydir bu. Bunu kimse kimseye halil yapamaz kendisini. Bu Allah'a has bir şeydir. Allahu Teala dür İbrahim'i kendine ne yaptı? Halil yaptı. He Allahu Teala bir tane halil yapar. Yani her gönülde bir tane halil hel yeri olur. Hulla yeri olur. Halil nedir? Hulla haliyeden alınmış. Yani senin kalbinde bir şahsın, bir şahıs o kalbi sarar sevgisi. Hiçbir sevge yer bırakmaz. <gülüyor> bu nedir? Hulledir. Bu nedir? Sevginin zirvetidir bu. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i helil almış. Helil sevgiden üstündür. Artık başkasını yerine koyamaz. Ama Allah-u Teala her şeyi sıfatı mükemmel olduğu için iki tane helil seçti. Bir baba, bir oğul. Baba kimdir? Hazreti İbrahim. Oğul kimdir? Torunu Muhammed Aleyhis salatu ve selam. Allah-u Teala sadize bu kişisini halil aldı. O bir müminleri seviyor. Allah-u Teala müminleri seviyor. Ama halil değil. Kiteni halil var. Anlatabildim mi? Ondan dolayı Resulullah sallahu ve sellem neydir? Allah-u Teala'nın neyidir? Halilidir aniyuhunu yani Resulullah'ın sevgisi en üstün zirvededir Rabbil Alemin için. Burada bir parantez daha atayım. Habibur Rahman diyoruz. Habibullah Resulullah'a. Resulullah'ın öyle bir ismi yoktur. Yani Resulullah Habib demek yasak değil. Evet, Habibtir ama eee şer'i bir terim değil. Resulullah'ın öyle bir terimi yoktur. Yani kullanmasak bunu daha iyi olur. Resulullah Allah'ın habibidir ama Habibur Rahman ya Habibu Rabbil Alamin, yok Nebiyü Rabbil Alamin, Resulur Rabbil Alamin. Hakani se Halilur Rabbil Alamin diyeceğiz buna. Çünkü her çeşit habib olabilir. Mesela efendimiz evet Resulullah bizim efendimizdir. Ama Efendi bizim efendimizdir ama bizim efendimiz bugün de başbakanı olabilir, aşiret başkanı olabilir, değil mi? Ağamız olabilir, muhtarımız efendimiz olabilir. Her çeşit efendi olabilir. Müslüman da olabilir, kafir de efendi olabilir. Fasık da olabilir. Ama kim peygamber olabilir? Kimse olamaz. Allah'ın seçtiği peygamber olur, resul olur. Onun için biz Resulullah'ı yüceltmek istiyorsak nebimiz desek Resulumuz desek daha uygundur. Niye şimdi Resulullah'ın tabii tok sıfatları var? E en küçüğünü niye kullanalım? En yücesini kullansak zaten altına olar da mecburi girecek. Ama benim habibim Resulullah'tır, peygamber giremez ona diyebiliriz mesela. Ondan dolayı bu terimler şer'i terimlere dikkatimiz çekip çek, çekip yerinde kullanmamız lazım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a en yakın olan şahıstır. Yani ermişlerin imamıdır. Şey tabirinde. Evet. Şimdi eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala dedi, "Ben senin gelmiş ve geçmiş ve gelecek günahlarını affettim ey Muhammed." Artık yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günah işlese bile aff bulmuş. Böyle bir zat ne yapıyor? Tedbire elden bırakıyor mu? Bırakamaz. Ne yapıyor? İmanın sebeplerine, imanını artma sebeplerine ne yapıyor? Sarılıyor. Hani dediği gece kalkıp bir recatte 3 sure okuyor. Bakara, Ali İmran, Nisa. Bu dediğimiz 3 sure bizim o sureler değil. Biliyoruz bunu şeyde okuyoruz. Eee namazlarda okuyoruz. Hayır. Bu dediğimiz sureler 5-6 cüzdür. 3'ünü bir araya gelsin. 300'dür, 400'dür. Bizim gibi üç sure bir sayfa yok mu? İnna teyna yen ihlas yen nas değil. Bizim gibi halı üzerinde durmurdu mübarek zat. Hasır var. Hasır bile ince, uzun hurmanın şeyinden yapılı serttir. Zamanla dura dura o ayağını kesiyordu mübarek. Ayak kanlıyordu. Hazreti Ayşe diyor ya Resulullah. Allah gelmişini geçmişini affetmiş. Gündüz zaten sen yorgunsun. Müslümanların geceler de dinlen. Bu kadar kendine azyet etme. Ya hiç ediyor. Şükredilen kullardan olma istemez miyim? Yani Allah Talebe'ne bağışladı. Bunun karşılığı nedir? Şükürdür. Şükürde, nebevi matotta dilden olmaz. Dilden her çeşi yapar. Bir de bir günde bizim uyanık insanlar da var. Ne diyor? Yüz bin kere şükür olsun Ya Rabbi. Bunun yanı olmuyor. Çalp yüz binde trilyonlarca şükür olsun Ya Rabbi. Ne oluyor bu? Şükrü göstereceksin. Neyi göstereceksin? Şükrün Nasıl hidayah ediyorsun? Onu göstereceksin. O da neyle ne olur? Fiil de ne olur? Amel de ne olur? Amelle amelle kavul bir araya gelmese ne olmaz? İman olmaz. İman dedik üç parçadır. Sen sadece bir parçasını al dille ama e, kalbin azmetmiyor o amele. Fiillerin de o ameli icra etmiyorsa imanın nedir? O geçersizdir. Sen sabahadır. Ha şükretmek dilden güzeldir ama şükrün de ikrarı var. Şükrün mükemmeli ikrardır. Amelden şükredeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şükür yapıyordu. Tuşluk namazını kaçırmazdır. Sünnetleri kaçırmazdır. Tesbihiyatleri kaçırmazdır. Bazı sünnetleri biliyorsunuz fıkıhta bize bile fakihler yazmışlar fıkıh kitaplarında. Baz farz namazlarının sünnetlerini ne yapıyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kaza ediyordu. Kaçırıyorken. Mesela önle namazı sünnetlerini kaçırıyordu Resulullah. Ne yapıyordu? Kaza yapıyordu. Mesela öğle namazına geldik, camiata yetiştik. Cemaat namazı ikamet etmişler. Şimdi biz niyetimizde var, gelsek camiye 3 3 at, yani 4 3 at önle namazının önce sünneti kılacağız. Ama yetişmedik o ecir bizim niyetimizde var ise ecri yazılır bizim için ama Resulullah'un ile yetinmiyor. Kaçırdıktan sonra ne yapıyor? Çirıç eti önle namazının sünnetini kılıyor. Ondan sonra kalkıp o çirıç etini yendördüğü eti önleden önceki kaza ediyor sonra da. Onun için bu fıkıh kitaplarında var caizdir dedi. Mesela vitir namazından yatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de yata, yattık. Resulullah da yatmış bazen. O da ne de savaşlarda, yorgunlukta seferde bizim gibi değil tabii. Televizyon önünden kalkmışız yanla kılaq. Şuhbet yapmışız, misafilliğe gitmişiz yorgun. Saati unutmuşuz şeye. Vütrümüz kaçmış. Hayır Resulullah seferde, en savaşta yorgun düşmüşler vütürü gitmiş. Ne yapmış? Akhı vütürü 13'ün 3 13 adiye kaza yapıyor kuşluk zamanında. E bu neye delalet ediyor? Şüphe. Ameli elden bırakma. Bunlar ne yapıyor? Bu ameller ne yapar? İmanı artırır. Onun için arkadaşlar biz de imanı artıran sebeplere sarılmamız lazım. Ne zaman imanı artıran sebepleri tedbirini elden bıraktık, bizim imanımız tabana vurur. Taban değil mi? Ne zaman imanlara sarıldık, nere vurur? Tavana vurur. Ne zaman orta tuttuk, ortada gelip gideriz zig-zag. Her zaman biz tavana yapışmamız lazım. Çünkü elimizde bol amel götürmemiz lazım. Terazi çok hassas bir terazidir kıyamet gününde. Mizan hassastır. Elek var, elek. Her amelin götürdün sena göre ameldir. Ama orada el eller böyle amellerin çok az amelin geçmiş olarak teraziye koyulur. O diğer amellerin dökülür. Dedik hanı Kehf suresinin en son ayetinde alimler diyorlar en korkunç ayet Kur'an'da budur. Yen yani buralardan birisidir. O da nedir? Kul hal Onabikum bil akhsarina amala Size söyleyeyim mi en ameli boşa çıkan ziyanı öğüren kimlerdir bilir misiniz Onlardır ki hayatta zannediyorlar güzel amel işlemişler Allah Teala'nın karşısına gelip biz güzel amelden geldik diyorlar O'la geliyorlardı meleklerdiler bu ameller geçersizdir Bizim ölçülerimize, standartlarımıza uymuyor. Kaldırın götürün. Ya Rabb, bir ben senin için yaptım. Ben bu kadar kıldım, bu kadar yaptım, bu kadar ibadet yaptım, bu kadar infak ettim. Benim şartlarıma göre uymamış. Ne dedik? Cennetin yolu kitap ve sünnetten, sırat-ı müstakîm'den geçiyor. Allah'ın emretmediği, Resulullah'ın emretmediği amelden gitsen Rabb-i âlemin karşısına o ameller Merdüttür. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir amelin bizim emrimiz o amelde yoksa o amel kıyamet gününde مردüttür. Merdüd nedir? Redd olunur, yüzüne vurulur. Kabul değil. Evet. Şimdi ondan dolayı biz tedbiri elden bırakmamamız lazım. Amel yapanım Yaparçanda mükemmelin yaparım. Yaparçanda Resulullah'ın metoduyla yaparım sallallahu aleyhi ve sellem. Ona uygun olsun, ona gibi olsun. Onun gibi olsun. Yoksa amellerimiz merüttür. Bir de bid'a-i cere çoktur. Alimler diyorlar ki Resulullah'ın verdiği amelleri, verdiği zikirleri, vit'leri bir insan kaksa yapmaya he? Yani sahih sünnette geldiği ameller bir insanoğlu için 24 saatin düşse sıraya böyle bir, iki, üç, dört, beş, bin bunları düşse peş peşe yapsa 24 saat yetmez ona. 24 saat yetmez ona. O zaman bir ete ne gerek var? Değil mi? Alimler diyorlar ki yaparsan yap sünneti. Ben de diyorum ki benden sana fetva. Eğer bu bu Resulullah'ın dediği sahih sünnette geldiği amelleri 24 saatin içinde yapabiliyorsan 1 saatin fazla kaldı. Halal olsun sana yaptığın bir daha. Yap. Ama imkanı yoktur. İmkanı yoktur. Yani ben sana bayaza diyorum bunu siyah O siyah diye buna senin olsun. E bu beyaz nasıl siyah olur ya? Beyaz renk siyah olur mu? İmkan yoktur. 24 saat sen kalksan Allah'ın emrettiğilerini yerine getirsen 24 saatin senin yetmiyor. Onun için ne yapacaksın? Bir daha teve gerek yok. Sen Resulullah'ın emirlerini uygula. Resulullah demiş bu kadar namaz kıl, bu kadar. Bu kadar zikir yap, bu kadar. Bu kadar amel yap, bu kadar. Bitti. Ne gerek var kendimizden? dine ekleme yapalım. Ha ne zaman yetmese bize o zaman yaparım. Ve bir de eklemene eklemek saygısızlıktır. Resulullah'a alimler diyorlar suçlamaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Neyle suçluyoruz? Taksir yapmış, yeni tebliğ etmemiş, yeni izlemiş. Biz geldik daha güzelini bulduk bak. Haşa ve kef. Ayet ne diyor? El yevme ekmeltu lekum dinu Bugün din tamamlandı. Resulullah hayattadır din tamamlandı. Hiç kimse gelip bir küçücük ufacık amel ekleyemez dine. Din tamamlandı. Hodur meydan nerededir? Bu tamamlanın dini yerine getir. Onun iç arkadaşlar biz devamlı mücadele edeceğiz. Mücadele etmedikçe, tedbir almadıkça imanımız geri gelir. Çünkü biz akıntının tersine gidiyoruz. Hayat bir akıntıdır karşımızda. Biz tersine gidiyoruz. Arkamızdaki akıntı nedir? Nefis. İşte bu nefis mücadelesi en büyük cihatlardandır. Nefsimizle mücadele etmek lazım. Nefis mücadelesi çok önemlidir. Nefis mücadelesi de neyden olur? Amelden olur. İster kalp amel, isterdi amelleri ister azalar ameller. Amelleri tedbiri elden bıraksak, geri fites atarız. Hiç çaresi yoktu. Aynen bir araba yokuşa çıkıyor. Sen fitesini boşa at, araba ister istemez mecbur arkaya gider. 100 benzine bassan, gazlasan araba boşa gider. Ama sen vitese koyacaksın. He? Benzine de, gaza da basacaksın. Yoksa iş olmaz. Ameli elden bırakmayacağız. Amel devamlı yapacağız. demeyeceğiz. Bu amel küçüktür. Bazı arkadaşlar maalesef bazı amel yapıyorlar. Diğer ameller nasıl olsa biz bunu yapıyoruz. O birisilere bizde bazı arkadaşlar var ya gelip diyorlar davet yapıyoruz. Sünnet namazlarını kılmıyorlar. Namazdan sonra oturup tesbih çekmiyorlar. Ferzi kılıp kaçıyorlar. Neden? Neymiş davet yapıyormuşlar. Bazı arkadaşlar namazı bile zor kılıyorlar. Neymiş? Biz tevhidten bahsediyoruz. Tevhidi yakalamışız. Siz Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha fazla değildiniz. O tevhidi siz yakaladidikse o tebliğ etti. Ama amel elden bırakmadı. Sahabeler tebliğ ettiler ama amel elden bırakmadılar. Bölgelerimiz tebliğ etti ama amel elden bırakmadılar. Tam tersine alimler diyorlar bir şahıs amel elden bıraktı Umumin değil. Bir alim ilmiyle amel etmediği alim değil. Bunu jenne icma etmişler bu kavlin üzerine. Sen nasıl amel edebilir akhırsın? Arkadaşlar bizim miskal-i zerr amel'e ihtiyacımız var. Hele hele bu günde, bu fitne gününde. İş tedbire elden bırakmayacağız. Miskal-i zerr amel olsa ona sarılacağız. Ona onunla Allahu Teala'ya yakın düşeceğiz. Bize en Allah-u Teala'yden aramızdaki mesafeyi büzmek için, kısaltmak için salih emeldir. Onun haricinde hiçbir şey bizden Allah-u Teala'nın arasındaki mesafeyi kısaltmaz. Allah-u Teala'ya varmak istiyorsak, sırat-ı müstakim üzerinde yürümeye başlayacağız. Ben sırat-ı müstakim üzerinde durdum, eyvallah. Hadi bu yürüme bantı değil, havalanlardaki gibi durarsın üzerinde seni götürsün. Hayır. Hayır. Sûret müstakim üzerinde durdun. Eyvallah yakaladın, bitmedi. Çaba göstereceksin. Yürüyeceksin ki cennetin kapısına varacaksın. Yürümeden olmaz. Çaba göstermeden olmaz. Bu bizim bu bu dünyada Vakulikal insanu fi kebet. Alimler diyorlar ayet nasıldır? İnne halaknal insane fi kebet. Kebednedir, meşakkat sıkıntı. İnsan oğlunu sıkıntıya yarattık. Bu sıkıntı değil anlamı. Bu niye mi? Bunu içme. Mafus hanadasın. Böyle değil. Allah Teala bizi bu dünya cennetine koymuş. Değil mi? Bu dünya ne güzel. Her şey bizim için mübah yapmış. Ama nedir? Bazı kırmızı çizgiler var. O kırmızı çizgilere yakın düşmeyeceğiz. Bir de en büyük sıkıntı nedir? Bize bir düşman vermiş. Biz onu görmüyoruz. O bizi görüyor. Bir de O düşmanın o düşmanın bir adamı var bizim içimizdedir. Bir acanı var. O acan nedir? Bizim nefis şehvetimizdir. Yani evun hırsızı yakalanır mı? Yakalanmaz. E bizim içimizdeki düşmana da biz bir şey yapamayız. Sadece onun karşısında ne yapacağız? Tedbir alacağız. Tedbir nedir? Ameldir. Evun hırsızının karşısına nasıl tedbir alırsın? Evinde bildin hırsız var yakalayamazsın ama tedbir ne alırsın? Her şeyini sağlamama çiliklersin. O zaman kim kırsa, kim etse belli olur. Evun nefsinde şeytanın düşmanın kalp nefsimizi de içimizdeki düşmanı ne yapacağız? Amelden koracağızdır. Öyle bir düşman ki onun başına çaldın, vurdun başına. Tamam başı ezilir, iner aşağı elni kaldırdın bir de çıkar. Aynen bir yay gibidir bela. Bastırdıkça basılır ama elni çektin biz devamlı elimiz basılık tutacağız. Ne ne, ne zamana kadar? Cennetin kapısına kadar. Basılık tutacağız mı? Kıyamete kadar. Çünkü bir insan öldü kıyameti kakıyor. İnsanın şahsın kulun kıyameti ne zaman kopar? Öldüğünde kopar. Dünyanın kıyameti ne zaman kopar? Allah bilir. O dünyanın sonunda kopar. Ama her kulun kıyameti ölürken kopar. Onun için o nefsimizi devamlı elimiz üzerinde tutacağız. Bir gün gafil olsak, elimizi kaldırsak yay, yay gibidir bir de fırlar. Dememen işte ben ilim bilirim. Ben her şeyi bilirim. Bana işlemez. Ne kadın fitnesi beni işler, ne nefis fitnesi beni işler, ne mal fitnesi beni işler. Hadi bir de düş fitneye bakına gelir başına sen. Bu laftan değil, temenniyle de değil. Bu emelden belli olur. Biz biliyoruz, çok insanlar dediler biz kadın fitnesine düşmeriz. Ama hakikaten kadın karşılarına çıkarsan düştüler fitneye. Çok insan var mal fitnesine düşmez. Ama mal eline geldi, mal ooo. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İnsan oğlunun gözünü diyor sadece bir avuç toprak doldurur. Bir vadisi olsa altın, diğer bir vadim daha olsun. Vadi nedir bilir misiniz? Yani bir dere, çukur, çidan arası bir vadi. Gözle görünmeyen altın olsa bir vadide hazinedir. İnsan oğlunun gözünü bir avuç toprak doldurur sadece. İnsan oğlunun nefsin önünde engel yoktur. Nefsin himmeti çok yüksektir. İstedikçe ister. Evlet nefsi var, şehveti var. Kalın şehveti var, mal şehveti var, fitne şehvetleri var. Koltuk şehveti var, var ise de var. Bunları ne ile engel olursun? Amelden. İmani amellerden. Daimi bir mücadele. Mücadelemiz buradan başlıyor işte arkadaşlar. Eee bir şey söyleyeyim size. Sadece bunu üzerinde düşünelim. Niye Rabb-ül Alemin 5 vakit namazı bizim üzerimize farz kılmış? Niye? Bunu bir düşündük mü biz? Niye 3 yapmadı bunu? E niye biri yapmadı, içi yapmadı? 5 vakit. Hala bu kışlarda görüyorsunuz. Maşallah gün kıs oldu. İmamlar camiden çıkmıyorlar. Müezzin ezni indirmiyor. kulağından hemen azan peş peşe okuyor. Neden? Şunçu insanoğlu geceler zaten uyuyorsun. Gündüz sen hayatta. Atılmışsın. Akıntıyla gidip geliyorsun. Ne lazım sana? Çok mesafeyi açtın Rabb-ül âleminle aranda ne olur? Kayarsın, gidersin. Onun için sabah kalkıyorsun uykudan. Neyle namazla. Uykudan kalkıyorsun sabah namazı var. Namazını kılıyorsun. Camiye gidiyorsun. Bir ta kuva içinde, kuşu içinde ha bu dünyada kaktım elhamdülillah Allah bana ruhumu cari verdi. Bu dünya Allah'ındır. Kaktın gittin camiye. Camiden çıkan insan ne demektir? Ben Allah'ın huzuruna gittim. Allahu Teala her şeyi bilir. Ben ona inanıyorum. Namaz, neden namaz kılıyorsun camiye gidiyorsun? Ona inanıyorsun. Hesap gününe inanıyorsun. Ceza gününe inanıyorsun. Bunun cenneti var, cehennemi var. Onun için sen sabahtan kalktın ne yapacaksın? Düzgün bir kul olacaksın. Bak kim sabah namazını camide kılsa o adamdan zarar gelmez. Hatta hadis var. Diyor ki kim sabah namazını camide kılsa o gün o o o o şahıs Allah'ın zimmetindedir. Yani Allah'ın kefaleti altındadır akşama kadar. Ama sabah namazıydan önleye kadar kaç saat var? 6-7 saat var zamanına göre. Bazen 5 saat var. Ülkeye göre, kışa göre, yaza göre. Bu 5 saat içinde ne oluyor insan? Hayatın meşakkatine, şeyine dalıyor akıntısına. Bir de ne ister Allah-u Teala diyor? Bir de ha, bir de gel bir de şarj al bizden. Önle namazı camiye gidiyorsun. Bir de şarj alıyorsun. Eğer bu sene hayatın fitnelerine bir şey akmışsa, Onu törpüleceksin, bir de tap temiz çıkacaksın camiden. Ne yapacaksın? Hayata atılacaksın. Bir de 2 saat çor olmuyor, içinde oluyor. Bir de şarjlandın, törpülendin. Bir de akşam oldu, törpülendin, yaz oldu, törpülendin eve döndün. Artık çıkmıyorsun, yatıyorsun. Bir de sabah kalkıp törpüle. Böyle bir insanla zarar gelir mi? Gelmez. Böyle bir insan nedir? Allah-u Teala'nın merhameti, gözetimi, şefikati, Allah-u Teala'nın rahmeti altındadır. Bir mümin hakikaten böyle yaşasa, ben ona grantı vereyim cennetliktir inşallah. Çünkü neden? Biz genelde diyoruz ki, ehl-i sünneti itikadında, müminler genelde cennettedir. Değil mi? Müminler cennettedir. Bu mümin sıfatıdır. Çünkü ayet diyor müminlerin sıfatında namaza sadece müminler muhafaza yapar. Onun için namaz beş vakit yaptı Allah-u Teala Allah-u Teala'da kopmayacağız biz. Tedbir elden bıraktık bitti gitti işimiz. Onun için evde namaz kılanlar evde namaz kılanların imanı daha zayıftir camide kılanlardan. Sen şeyhul İslam olsan bile evliyaullah olsan bile Bir bir ferzi evde kılarsan git en en pasif cam şey imamın arkasında namaz kıl inancı hissedersin. O camiyette kıldığın namaz evde kıldığından çok çok üstündür. Ne kadar evde dersin sen şeytanın teviliyle ben sünnete göre kılıyorum evde uzun rükû yapıyorum. Hayır. Alimler diller bu olmaz. Camide kılacaksın. Çünkü camide azan okudu. Şeytanlar ne yapar? Kaçar gider. Ama kamat verildi. Şeytanlar kaçar gider. Ama Allahu Ekber dedi. Şeytanlar bile camiye sokuldular. Onun için Resulullah ne diyor? Safların arasını ne yapın? Sık tutun. Şeytanlar girmesin. Şeytan safın arasında biraz boşluk görse girer oraya. Sana sola fitnes açılır. Onun için camide bir defa omzu senin omzuna oldu. Namazdan sonra bu adamı istiyorsun, seviyorsun. Yani bir hoşluk hissediyorsun. Omzum umuzun omzuna değmiş. Bir kuvvet hissedersin. Ama bizim camiler nasıldır? Adam Şam'da, ben Halep'te. He? Adam böyle durmuş namazdan sonra ayakkabını çıkartıyorsun, girmeye çalışıyorsun. Adam kapıda yüzüne bakıyor. Bele selam da vermiyorsun. Hadi gidiyor. Ama bir adam dursa senebele sık saranı sa namazda. He? İstersin onu Allah kabul etsin tutup elini sıkacaksın. İstersin böyle sen neleresin içinden bu geliyor. İşte bak tecelli ediyor sünnetin bereketi. Aynen nasıl benzer bu namazı çok önemlidir bu namaz maalesef. Bak bizim imamlarımız sağ olsunlar. Allah razı olsun onlardan. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün camilerde ne derler? saflarınızı sık ve düzgün tutun. Ama bu nedir? Bu laf gereğidir. Adet gereği onu. Adet olmuş. Bir tane fıkh etse bu imam ne diyor? Sık. Ya ne demektir sık? Sık ne demektir? Arada boşluk olmasın. Düzgün ne demektir? Dümdüz. Sanki bir ip tembele çizmişsin. Onun için Resulullah diyor, dönüyor diyor ama saflarınızı sık tutun. Melekler, melekler diyor Allah'ın önünde, indinde sık duralar. Melekler gibi durun. Nasıl dururlar ya رسولullah? Nasıl durur siz bir bardağı, bardakları böyle istif edersiniz. Nasıl istif edersiniz? Birbirine yapıştırıp dümdüz sanki çizgi tek tin böyle dururlar. E şimdi ben sana şey öyle benzetiyorum. Bir tane geldi karşısına selam vermedi sana. Kızmaz mısın ona? Kızarsın, nefret edersin. Bir tane geldi uaktan başıyla bir selam verdi sana. Ha bile seversin onu. Bir tane geldi Diliyle selam verdi. Selam aleyküm uzaktan dedi. Bir tane elini kaldırdı. Daha sıcaktır. Bir tane geldi yanına seninle tokalaştı. Selam aleyküm dedi. Bir tane geldi sana selam aleyküm kardeşin kucağına açtı sarıldı sana. Hangisi sen sıcaktır? O sarılan sana sarıldı. Yani bu sevginin zirvesidir. E bak subhanallah o adam nasıl kalbinde bu kûbular. Namazda da durdun safta o adam senin yanında saftaçı durdu ya. O adam namazdan sonra istersen onu tutup bele içine itme atayım o adamı. Neden? Çünkü bu adam sana yapıştı. Kuvvetin sıcağınız birbirinde hissediyorsun. Ama bunun yanında mesela kadınlar kadınların ne, nedir? Kadınların kadınlar burada dahil değil kadınlar diyecekler biz ne yapacağız biz niye 5 vakit camide namaz kılmıyoruz bak kadınların İslamiyette genelde yerleri evlerinde iş yaptıkları için kadının en büyük görevi nedir nesil yetiştirmektir onun için kadın evinde iş yaptığı için fitneye az muarrızdır ama erkek niye camiye gidiyor Çünkü alçak piyesededir. Fitne dışarıdadır. Evin içinde fitne yoktur. Bak ben mesela 1-2 gün evde kalıyorum. Haftada çıkmıyorum evden dışarı. Ne yapıyorum? Çalışmam var evde. Bir camiye gidiyorum, geliyorum. O günler ben çok rahatım evde. Çok rahatım, içim rahat, huzurluyum, imanım artıyor ama diğer günler dışarı çıktım ki çarşıya indim, pazara indim işe gittim, geldim, insanlarla şöyle iş yaptım, sıkıntı doğuyor. Neden? Ha bize Allah'a emin etmemiş evde oturalım. Erçeğin yeri neresidir? Dışarıdır. Yen yani işidir, yen yani davatidir, yen yani cihadıdır. Erçek dışarıda olur. Kadın ne olur? Evde nesil yetiştirir. Çünkü erkek dışarıda para kazanır, davat yapar, cihad yapar, ev içime teslim etmiş, Hanımını, hanımını ne yapar? Nesil yetiştirir. Ona hizmet ederek davetine yardımcı olur. Tabii en büyük davettir. Yani benim benim evden, evimden eminim. Emin ellerdedir benim malım, şerefim, eee çocuğum. Ben nasıl ciadet ederim? Kuruşun gibi. Nasıl para kazanırım? İçim rahat. Nasıl davet yaparım? Bütün gövlumdan Ama ben çıktım davata, kendi evim kafam yüzde sekseni evdedir. Ya benim hanım ne yaptı şimdi televizyonun önünde oturdu, çocukları lavabali oldu, çocuklar diziye bozuldular, konşuya gittiler haber. Ne olur? Adam verimsiz olur. Onun için hanımın en büyük yeri nedir? Evdedir. Hatta burada bir not, bir not düşüyor. Tabii bunu birçok iman ister bunlar anlamak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok halisleri söylerken imanlı bir topluluğa söylediği için hemen uku bulurdur. Ama biz şu anda bize işlemiyor. Çünkü iman derecemiz zayıftır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kadınları camilerden yasaklamayın. Yani kadın istese camiye gelsin, 5 vakit namaza gelsin, yasaklamayın. İslam bu konuda serbest bırakmış. Ama ne diyor? Nuttuşu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama diyor kadının evde kılması daha hayırlıdır. Hayır nedir? Hayır nedir? Cennettir. Cennete giden yoldur. Terazide yük ağırlıktır hayır. Anlatabildim mi? Daha hayırlıdır. Bitiyor mu? Hayır. Ümmetini en seven peygamberlerden birisidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? dür evinde de değil kendi özel odasında kılsa daha hayırlıdır. Allahu ekber. Sübhanallah. Değil mi? Yani nasıl bunu bir günde biz canlandıralım. Şimdi bir kadın celdi salonda namaz kılıyor. Hayırlıdır camiye gitmekten daha hayırlıdır. Ama o salonda bir de yatak odası var. Yatak odası salondan daha hayırlıdır. Nasıl? Çünkü salonda kapı çalınır, çocuklara çar, kardeşler çar, annesi çar. Bir yabancı girer direkt salona misafir yeridir. Değil mi? O kadın neye kalır muarrız? Yani gör, görülmeye kalır muarrız. Ama hiç kimse o kadının kardeşi bile eve girerken demez gidim yatak odasına atayım ne var. Hiç kimse yatak odasına girmez kendi kocasından başka yani kendi çocukundan başka kimse cesaret etmez. Kendi babası olsa kadının bile gelse o kadını ziyaret etsin yatak odasını zarf zülüp açıp girmez. Bak nasıl tecelli ediyor. 14 asır değil. Piyamata kadar da bu hadis böyle tecelli eder. Kadının kendi özel odasında namaz kılması salondan daha hayırlidir. Salonda kılması camiden daha hayırlidir. demek ki kadınların imanı kendi özel odalarında daha artar. Erkeklerin imanı camide daha artar. Ama bu bitmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun da şeyini çözümünü koymuş. Demiş namazların en en namazların en iyi en hayırlısı nerededir? İnsanın evindedir. Farz namazı hariç. Yani bak Sadece biz farzımızı camide kılacağız. Ama sünnetleri evde kılacağız. Ama bu sünnet şimdi ölmüş maalesef. Neden ölmüş? Tabii büyük şehirlerde normaldir ölsün. Çünkü ben mesela iş yerindeyim, eve gidemem. Ama evin yakınuysa camiye ne yapacaksın? Ciddi farzı camide kılacaksın. Yani evde sünnetini kılıp, diyip farzı kılacaksın, bir de dönüp evde sünnetini kılacaksın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evlerinizi kabri kabristana çevirmeyin. Evde namaz kılın." Ne namazı kılın? Sünnetleri kılın. Kuşluk namazı var, ha? Mutlak sünnetler var. Namazın nafileleri var, gece namazı var. Kılın, çoluk çocuğunuz görsün, eviniz bereket olsun. Ama farz namazı hariç. Farz camide kılınır. Kim ne derse desin farz zam ile yakınlık. Bazı arkadaşlar buradan yanlış ihtar yapıyorlar. Bazen camiden çıkıyorlar. Soruyoruz, niye sünnet kılmadın? E gidi bir evde kılacağım. E ma senin eve gidene kadar o farzın zamanı geçiyor şeyin, sünnetin. Çünkü sünnetin alimler diyorlar ki sünnetin her sünnetin zamanı şeye yakın olmasıdır. Farza yakın olmasıdır. Mesela yatsız namazını kıldık. Ben eve gidip sünnetimi kılacağım. Eve iki saat sonra varıyorsun. O sünnetin zamanı geçti. İlla zarurette kaza olur. O sünnetin zamanı geçti. Anlatabildim mi? O sünnet ne zaman kılınır? Ferze en yakun. Beş dakika on dakika on beş dakika. Eve dönüp kılacak. Onun haricinde zamanı gidiyor. Zarurette lafa kaldın. İşin oldu hatırladın tamam kılabilirsin. Azandan 1 dakika önce de olsa diğer diğer azandan 1 dakika önce de olsa kılabilirsin. Ama asıl zamanı en yakınıdır. En bereketlisi, en sahi ferzen yakındır. Ondan dolayı arkadaşlar imana sarılmamız çok önemli meseledir. İmana da sarılmak için amellere sarılmamız lazım. Onun için müellif bu babı Burada çok güzel bir şekilde yerleştirmiştir. Esbabu ziyadetul imani. İmanı artan sebepler. Bulara e, inşallah bulara okuyacağız. Tek tek açıklayacağız Allah'ın izniyle. Evet, şimdi o bölümü okuyalım. İmanın artmasının sebepleri. Allah Teala imanı güçlendirip kuvvetlendirecek pek çok yol göstermiş ve onu artırıp gel geliştirecek çok sayıda sebebi var etmiştir. Kul bunları yaptığı, bunların peşinden koştuğu ve Allah Teala'ya yaklaşmak için bunları işlen bunları istediği zaman yakini yani kesin inancı güçlenir, imanı artar, dünyada ve ahirette dereceleri yükselir. İman şimdi ve gelecekteki her türlü iyiliğin sebebidir. Kitap ve sünnette geçen imanı arttırıcı önemli sebeplerden bazıları şunlardır. 1. Allah'ın kitabından ve peygamberinin sünnetinden yararlanarak faydalı ilim öğrenmek için çaba harcamak ve öğrendiklerini pratikte uygulamak. Çünkü faydalı ilim salih amele ve Allah'a saygıya götürür. Kim bunda başarılı olursa imanının artmasının en büyük sebebini elde etmeyi başarmış olur. Evet. Evet, birinci sebep Talabu l-ilmu n-nafi'i Nedir? Faydalı bir ilim. Yani şimdi ilim çok önemli meseledir arkadaşlar. İlim imandan da önce gelir. İlim her şeyin başıdır. Onun için muallif birincinin bunu koymuş. Tabi bu muallifin de iştihadi değil. Bu muallifin de bir marifeti de değil. Elhamdülillah. Bizim hiç kimse bir günde, bunu bir pretez arasında da söyleyeyim. Ben çok güzel bir telif yaptım, yeni bir ilim getirdim diyemez. Hiçbir şey de diyemez. Ne fıkıhta ne itikatta. Her şey var. Bizim dinimizde her şey var. Sadece iyi ey seçeceksin, eyyusküpte anlatacaksın. Kimse yeni bir şey getirmez. Hepsi var. Ama bir kısmı Elin uzadı çuvala ne gelse eline işte bu ilimdir diyor. Bir kısmı da ha? Çuvala elin uzadıb getirmiyor. Alimler nasıl istiflemişler böyle sırayla anlatıyor. İşte biz onların peşine koşacağız. Kimin peşine gideceksin ilim almakta? Hangi hangi insan alimlerin ilmini anlatıyor? Yok senin dilmin anlatıyor. Bizim hiç kimsenin ilmine gerek ihtiyacımız yoktur. Ne kadar alim olsa, ilim var. Elhamdülillah. İlim var. Ama bu neye karşıdır? Bazı ilimler var. O fıkhi meselelerde içtihat ister. O da alimlere gidilir. Kitaplarda bulamayız. O alimlere gidilir. Yeni meseleler. Ama bizim ilmimiz hepsi kitaplarda var elhamdülillah. Hem de sağlam kitaplarda. Dört imamdan gelen ister itikatta ister fıkhta hepsi var elhamdülillah. Bir sorunumuz yoktur bizim. Bütün alimler de bunun üzerine ittifak etmiştir. Şimdi ilim talabı çok önemlidir. İlim nasıl talep olunur? İlim nedir? İlim cehaletin neydir? Zıddıdır, tersidir. Cahillik nedir? Bilmemektir. İlim nedir? Bilmektir. Şimdi bir şeyi bilmesen ne yaparsın? Kalbin onu sevmez. Bilmediğin şey insan düşmanıdır. Bu da bir kaidedir. Ama bir şeyi bilsen o şeyi seversin. O şeyden hoşlanırsın. O şeyden korkmazsın. Değil mi? Mesela şimdi bir tane şüferlik bilmiyor. Ver anahtarına, de bir arabayı kullan. Hem de caddede. Ne yapar? Titrer, korkar, eli ayağı bütün organları faaliyete geçer. Neden? Çünkü cahildir. Ama bir şüferi biliyorsa arabadan, anlıyorsa, kullanmayı da biliyorsa, eyvallah der, al. Belki sevinerek yapar o işi. Onun için ilim nedir? İnsanı rahatlatıcı bir meseledir. Bazı ilimler var ferzu-ayndır. Bazı ilimler var ferz-i kifayedir. Bazı ilimleri var insan bilmesi şarttır. Olması olmazdır dinde. Bazı ilimleri var bilse daha mükemmel olur. Bilmese kalem onu yazmaz üzerine bir şey. Şimdi ilim emelden öncedir. Onun için İmam Buhari ne yazmış? El-ilmu qabla'l-amali. Qabla'l-qawli ve'l-amali. Qabla'l-qawli ve'l-amali. İlim kavlden ve amelden öncedir. <gülüyor> i̇lim nedir? Kalbin tasdikidir. İman üç parça ya, ilim işte kalpten başlıyor. Mayasıdır, tohumudur, sermayasıdır, ne dersen odur. Başlangıç, nuktasıdır. İlim. Onun için bizim dinimizde ilk ayet ne endi? İqra. Bismi rabbike allazî allem. Allemel insâne mâ lem ya'lem. Bismi rabbike allazî halak. Bismi khalak, min ne t n e o n i r n e o z i n, v e o e конце q e n e r, dh e n e r e t e r, n e n e r a q e n e r is n e r i q e n e r n e r e o k e r o n e n e r, a n e r n e o n e r t e r, a e n e r o n e r dh. N e r o n e r n e r o n e r do n e r soru amel et. Ben bilmediğim şeyi nasıl amel edelim? Edemem. Onun için bir tane çıksa Allah'ın dinini ben düşünerek bu istiyorum bulum. Allah Teala'yı düşünerek bulum. Allah Teala bulamaz. Hayatı biter bulamaz. Allah Teala nedir? Elçiler göndermiş. O elçiler ne yapıyorlar? Neyfuller alçılar insanlara Allah'ın istediği ilmi gösteriyorlar, okutuyorlar. Buna göre amel edilmesi gerekir. Onun için faydalı ilim, ilim de çeşitli şekildedir. Faydalı var, faydasızı var. Zararlısı var. Faydalı ilim nedir? Şer'i ilimlerdir. İnsanı kurtaracak ilimlerdir. İnsanı kurtaracak ilimler bu faydalı ilimlerdir. Bunu bilmemiz lazım. Bizi ne kurtarıyor? Dünyada sırat-ı müstakimi bulmak için ilim lazım. Sırat-ı müstakimin üzerinde yürümek için ilim lazım. Cennete neyle gireriz? İlimle gireriz. Tabi her şey bize neye dönüyor? İmanın tanımına. Sadece ilim yeter mi? Ben dünyanın ilmini biliyorum ama amel etmiyorum. Yetmez. Nester dilden söylemek, amelden icra etmek. Bak her şey dinimiz buna bağlıdır. Onun için biz dediği iman meselesi temel meseledir. İman meselesi nedir? Temel meseledir. Bunu biz eyi aynadıktan sonra bütün imanın meseleler tıkır tıkır kendisinden dökülür. Hiçbir sorunumuz olmaz. Aynezaz. İman bu üçünden mutekavindir. Bu üçünden ortaya gelir. Bu üç olmadıkça iman olmaz. Şimdi el-ilmün nafi. Faydalı ilim. O da nedir? Allah'ın emirleri ve nehiyleri ve yasaklarıdır. Bunları bilmemiz lazım. Bunların kaynakları nedir? İlmin kaynağı nedir? Ne babadır, ne atadır, ne tarihtir, değil mi? İlmin kaynağı peygamberlerdir. İsanoğlu için ilmin kaynağı peygamberlerdir. İlim asıl ilim nereden gelir? Allah'tan gelen ilim doğrudur. Çünkü Allah bizi sorguya çekecek. Bizim İslam dininin ilminin kaynağı nedir? Kitap ve sünnettir. Onun için muallif burada diyor ki kitap ve sünnetten gelen ilim. Kitap nedir? Allah'ın Sözüdür. Sünnet nedir? Resulullah'ın Allah'ın emriyle yapan fiilleri, sözleri, kararlarıdır. Güzel değil mi? Yani bizim buçı kaynağımız var. Buçı kaynağın haricine biz çıksak sapıtırız. Ya yani buçı kaynak bize yetmez, başka kaynaklar da getiririm. Ya yani başka ekler de ekleyelim. Ne olur bize? sapı teriz. Bu ki kaynak yeter. Onun dışına çıkmarız ehli sünnet olarak. Bu kaynağın dışına çıkmarız. Abu en bize Resulullah'tan sonra en muazzam şahıs kimdir İslamiyette? Ebubekir <gülüyor> Hazretleri radıyallahu anh. O bile bir o o bile bir laf söylese ki kaynağın haricinde onun sözünü bile itibar etmez. İlmi, faydalı ilmin kaynağı ikidir. Allah'ın sözü bugün de elimizde var Kur'an, Resulullah'ın sünneti bugün de elimizde var sünnet kitapları. Bu çizgiden alacağız. Ama biz her zaman dediğimiz gibi bu ilmin ki kaynağı var, bu kaynağı da aynen şeye benzetelim. İla teşbihi yani benzetme örnek verilir ama ölçülmez. Alimler demişler. Mesela bizde harç var, harç yapıyoruz, kum, çimento, fıvaşayına bir harç yapıyoruz. Sokaktan bir adamı çevir. Gel benim de burada su var, harç var. Ben burayı beton dökücem. Gel bunu karıştır yap benim için. Adamın işi değil. Ne yapar onu? Ziyan eder. Ya fazla çamur tokayı zerrel oluyor, ya az koyor olmaz, ya suyunu fazla koyar, ya az koyar, ve sair. O harcı işlemek için ne lazım? Bir tane usta lazım. Usta nedir? Bu işi bilen lazım yani. Değil mi? Bu akla, mantığa kimse buna karşı çıkar mı? Çıkmaz. Aa. Biz de ilmi kitap sünnetten almak için bize de bir usta lazım. Bu harcı işlesin. Kitap ve sünnetten bize ilim çıkartsın. O ustada kimdir? Alimdir. Onun için Allah Teala diğer şeyde ne diyor? Diğer ayette. Fe fela wa rabbika la yuhakimun hatta yuhaakimukum fima shajara baynakum. Yok değil. Diğer ayette ne diyor? Eee ve law rudduhu ila Allah ve Resul. Eğer ihtilaflar çıksalar Allah ve Resuluna göndersin ve ulul ilmi ve ulul emri ve ulul emri ve ulul emri minküm. Ulul emr nedir? Alimlerdir. Ulul emrin tefsiri alimler, Ehl-i Sünnet alimleri. Ulul emr de bir kısmı demiş emirlerdir yani yöneticilerdir. Bir kısmı demiş alimlerdir. Ama Racih olan kavul ehl-i sünnette alimlerdir. Çünkü emirler bile alimlere tabi itler. Alimler nediler? Ehlil halli vel iqid. Ehlil halli vel iqid nedir? Şure ehlidiler. Eğer şure ehli o emiri ikrar etmese o emiri hal ederler. Halınlar mansobından. Cerevinden halınlar onu. Kimi koyarlar? Bir tane o zaman emiri. Üyeciler de kime bağladılar? Alimlere bağladılar. Onun için bu ayetin gerçek tefsiri nedir? Ulul emri minkum alimlerdir. Şimdi bu kitabı ve sünneti kim anlatır bize? Alimler. Onun için biz faydalı ilim tahsil etmek istiyorsak ne yapacağız? He? Alimlere döneceğiz. Alimlerin ilminden faydalanacağız. Alimler bize ne verdi? Onu alacağız. Yoksa biz kendimiz harcı yapmaya kalksak ne yaparız? Ziyan ederiz merzemeyi. Biz kendimiz gidip direk Kur'an ve sünnetten ilim alsak ne olur? Yen yani harici oluruz, yen yani mürci oluruz, yen yani sapık oluruz. Yen yani öyle laflar getiririz ki tarih boyu da söylenmemiş. Ve bir günde bunun canlısını görüyoruz maalesef. Bazı arkadaşlar var, dört hadis okuyor. He? Hem de Türkcesin ahkem kesmeye başlıyor. Öyle laflar söylüyor ki, inan ki bize her şey şiriyor. Neden? Çünkü ilmin koksun almayan ilimden konuşabilir mi? Hatta ilmin koksunu bırak ki, alimler diyorlar ki diyorlar ki eğer bir İlin alim kendi uzmanlık alanının haricinde bir alanda konuşsa komik şeyler söyler. Bunu İbn Hacer söylüyor Fethul Bari'de. Fe ata bi'acab, diyor acayip şeyler söyler. A acayipler ortaya atar. Yani ilmin de içinde uzmanlığı var. Fe <gülüyor> keyfe? Nasıl olur ki? He? Bir tane ilmin kokusunu almamış celib ilimden bahsediyor. Bundan ne beklersin sen? Tam cahalet. Başka bir şey yoktur. Onun için biz ilme sarılmak istiyorsak ilmi gerçek ilmi öğrenmek istiyorsak alimlere sarılmamız lazım. Ama her sokaktan geçen de alim değil. Her ağzı olup konuşan da alim değil. Her alim elbisesi giyen de alim değil. Her sakalını uzatan da alim değil. Alim kimdir? Alemin şartleri var Ehl-i Sünnete göre. Halimler alimin şartlarını koymuşlar. O şartlar yerine gelecek. Bir de alimin şartlarını yerine getirdi. Eyvallah, getirdi. Bir de bir daha süzgeç var. Tabii caiz ise değil mi süzgeç? Bir daha eli yırlar onu. Bir de alimin muteberi var, muteber olmayanı var. Adam dört dörtlük ilim söylüyor ama muteber alim değil. Çünkü ilmiyle amel etmez, yan bozuk fikirleri var. Yani hak kaynakları batıl yerde kullanıyor. E bu tarih boycu olmuş. Usul yok. Usulü bozuktur. Yani yoktur. Bunlar hepsi var. Onun için ehli sünnet bazı yerde diyen bunun üzerine muteber alimle iktifak etmiş. Neden? Ebu Cahil Cuhala'nın önünde neyi? Kapıyı kapatıyorlar. Demesiler. Mesela biz dedik alimler ittifak etmiş. İttifak etmemiş canım. Bak filan alim var böyle söylüyor. O alimin önünde muteber kelimesi olmadığı için geçersizdir onun ilmi. Bizim ittifakı bozmaz o. Alimler ehli şünnet. Dijital terezi var diyoruz hassas. Bizim ölçülerimizi ondan daha hassas kurmuşlar. Ama bu Biz bilmediğimiz için hataya düşüyoruz. Yoksa biz bilsek alimlerin bir kayıt, ilmüle, bir şara, bir kıl kadarice biz yollarından çıkmazız ümmetin alimleri. Yoksa alimleri beğenmeyin. He? 1400 sene de nasıl aldılar bu malzemeleri? Ne diyorlar? Vallahi harç malzemeler elimizdedir. Biz harcı yaparız. Ya od sen de o Abu Hanife gibi, diğer alimler gibi, baba alimler gibi sen de alim ol. Hodur meydan. Al sen de ya halal olsun sana. Bir kısmı da ilmin kılıfını alıyor, içi boş ha. Kılıfı var. Zannediyor bu ilimdir. Onun için şeytanın bu da Arkadaşlar giriş bir nuktasıdır. Giriş nuktası nedir? İşte bu giriş nuktalarının bilsidir. İşte sen daha doğru yapıyorsun. Daha kitap sünnetten alacaksın. Ve o alimler kata yapmışlar. Taassuba düşmüşler vesaire. Seni doğru yoldan alıkoyuyor. Evet. Şimdi ilim önemlidir. Neden önemlidir? Yani bu internetten daha önemlidir ilim. Ama benim dikkatim dağılıyor. Neden? İlim önemlidir. He? İlim çok önemlidir. Çünkü ilmi biz doğru alsak, doğru amel yaparız, doğru yola gideriz, doğru kapıya gideriz. <gülüyor> <gülüyor> doğru yol Sırat-ı Müstakîm'dir. Doğru kapı cennetin kapısıdır. Bir de yanlış kapı var. Yanlış yol var. Yanlış yol dalalât yoludur. Yanlış kapı cehennemin kapısıdır. Onun için bizi cennete doğru ilim götürür. Doğru ilimi dedikler nereden alırız? Kitap ve sünnetten alimlerin vasıtasıyla, muteber alimler. Muteber alimler bize ilmi verirler, biz de onu da amel ederiz. Allah'ın izniyle cenneten kapısındayız. Bir de ilim neden önemlidir? Bu ayet yeter. Allah-u Teala diyor ki, Allah'tan hakkiyla alimler sadece korkar. Bak. Allah'tan hakkiyla sadece alimler korkar. Çünkü insanlar ne kadar Allah-u Teala'yı tanısa o kadar Allah-u Teala'den korkar. Hakikatiyle Allah-u Teala'yı bilse. Şimdi bir cahil Günah işliyor sokakta. Ya duyursun yapmaya bak at Allah. Ya Allah gafur rahimdir kardeş. Sen git git. Sen Rabbini tanımamışsın. Allah gafur rahimdir. Beni affeder. Allah affetmeyi sever. Allah'a ben yar varırım. Beni affeder. Bu bu neden böyle diyor? Allah bu Allahu Teala'yı tanımıyor hakkıyla. Cahildir. Bilmiyor. Aynen Rabbil Alemin gafur rahim ise ama Şedidul İqab'tır. Gafurur Rahim kim içindir? Amel yapıyor Çaba gösteriyor, aksamaları yapıyor. Onlar için gafur-ı rahimdir. Yoksa girip günah işliyorsun benim için gafur-ı rahim değil senin için. Senin için ne var? Şedid-ül ikab var. Ama bir alim bunu söyler mi? Söylemez. Alimlerin imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir Hazreti Ayşe? İstemez misin ey Ayşe? Şükredilen kullardan olayım. Hazreti Ayşe ne diyor ona? Demiyor namaz kılma. Yani biraz daha bir derece şey yap. Azalt. azalt. Ayağın hasırın üzerinde kanıyor, çatlıyor. Saatlerce dura dura hasır üzerinde o hasır yetine işliyor. Şimdi bir günde biz elimizi e, koysak bir 10 dakika böyle 20 dakika koysak masanın üzerine böyle iz yapar. O saatlerce duruyor. O hasır yetini yarıp giriyor içeriye. Ama Resulullah ne yapıyor? Hakkıyla Allah-u Teala'yı tanıyor. Ayağa kanıyor bile farkına varmıyor. İşte bu ayet tecelli ediyor bak Resulullah'ın hayatında. E bizim de hayatımızda tecelli etmesi lazım. Çünkü Allah-u Teala diyor en güzel örnek işte Resulullah'tır. En güzel örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı biz ne yapacağız? Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ilni gib ilim kazanacağız o ilimden amel et gibi amel edeceğiz yoksa vallahi billahi tullahi cennetin kokusunu bile alamayız çünkü cennetin kokusu kapısı sırat-ı müstakîmdir sırat-ı müstakîm de Resulullah hayatından geçer onun yolundan geçer ha biz çaba göstererim doğru ilmi öğrenirim Resulullah gibi de Yapmaya kakalım. Ondan sonra yapmazsak Allah bizi affeder. Ama ben oturayım. Allah gafur rahimdir. Ben Resulullah'ı severim. Sapık fırkalar gibi. Diyor sen ne deyese ben Resulullah'ı seviyorum. Yani ehli beytini seviyorum. Kurtarır seni. Kurtarır mı arkadaşlar? İmkanı yoktur. Kurtarsın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağırıyor. Ey Fatime diyor ben senden Allah Teala senden hiçbir şey yapamam. Ya tamam sen kendi ameliyle yapacaksın. La ugni an kimin Allah'ı şey. Sen peygamberin kızısın diye orada törpül yoktur. Amel var. Ha amelin çok salih oldu peygamber gibi evet o zaman olabilir ama amelin salih olmadı peygamberin amcası amcası öz amcası neydir? çafırların, zındıkların neydir? imamidir e'immetül kufruydir Ebu Leheb kıyamet gününe kadar adı geçiyor Kur'an'da her kişi okuyor amcasidir Ama Bilal Habeşi adı üzerinde siyah bir köle kuludur. Salman Farisi Fars Fars olan e, bir kuludur. Suhayb-ı Rumi Rum Rumludur. Ama bunlar nedir? Hepsi cennetlidir. Bilal Habeşi Bilal Habeşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ben cennete girerken bir benden önce bir ayak sesi hışhış hış duydum. Sordum Cibril'e bu kimdir bizden önce? demiş o Bilal'dir. Senin müezzinin. Celi Resulullah Bilal'e Bilal anlatıyor ya Bilal sen ne yaptın da bizden önce? Ya Resulha hiçbir şey yapmadım diyor. Aynen senin yaptığın gibi yapıyorum. Ama bir şeye çok önem veriyorum. O da benim uzmanlık alanımda olduğu için her namaza ebdest yedip azan vermeye çıkıyor ebdest yedip namaza azan verece. Her ebdestten sonra çürük art namaz kılıyorum. Bizim arkadaşlar tevhidi yekalemişler ya sünnetleri kılmıyorlar. Asıl tevhidi yekaliyen bunlardır işte kardeş. Benim bütün amele şeyim var. Bütün salih amele ihtiyacım var. Şimdi her amel de salih değil. Amelin bozgusu da var dedik. Salih ilim salih amel getirir. Ben elimden geldikçe seni bir tane sürüklü bir yere götürüyor. Elinden geldikçe ne alsam bu dünyadan salih amelden çardır. Bak seni hayatın eee ömrün, ecelin sen nereye götürüyor? O bir tarafa. Götürdükçe elinle sen ki sen ki bir dene seni sürükleyip götürüyor. Elinle ne aldın bu dünyadan? Salih amel çadır senin ki kardeş. Cebini doldur. Omuzunu doldur. Boynunu doldur. El yerini doldur. Değil mi ha bu küçüktür, bu büyüktür. Bunu aldım. Ben çok aldım yeter beni değil mi? Bütün en küçük amele misqal-i zerrâ rabbil âlemin diyor. Ya, gözden görülmeyen bir zerre kadar amel önemlidir bizim için terazide. Çünkü bilmeziz hangisi doğrudur, hangisi kabul edilmiştir terazide. Onun için mızkal-ı ameli bile ne yapacağız? Muhafaza edeceğiz. Onun peşinde koşacağız. Asıl salih insan, mümin, muttaki ilmin doğrusunu alır, ivaya yapar. Çünkü doğru ilim ne dedik verir? Allah korkusu verir. Allah'tan da korkan imanı nerededir? Tavandadır yoksa tavandadır? Tavandadır, dağlamlı tavanda. Bir balonu getir. Balon, eee şişirden, değil mi? Bu çocuklar için nedir adı? He, bir balonunu getir. Hava doldur ağzınla. Bırak onu nerede durar? Yerde durar. Ama ona şey koy. Bu gaz koy. Salonu dağlamlı tavanda durur. O gaz nedir? O tavanda durmanın sebebidir. Bizim de gazımız ne olması lazım? Salih emin. Biz her zaman tavanda durmak için çünkü tavanda dursak cennette de Firdevs'e gideriz. O da tavandır. Demeyelim biz yeter bize. Hayır. Biz ne kadar fazla atsak o kadar kardır. Bu matotla çıkacağız. Neden? Yok dünyanın melezetinden, şehvetinden, şeyinden. Neden? Fazla asak salih emelden. Onun için arkadaşlar, salih emel çok önemlidir. Cennetin anahtarıdır, terazide en ağırdır, taşlardır salih emel. Bir de salih emel dedik neyle ne olur? İlimle ne olur? faydalı ilim. Faydalı ilim nereden alınır? Kitap ve sünnetten, alimlerin çizgisiyle. Bir de ne okuyup yazarlık biliyor. Gitsin Kur'an'ı, sünneti, ilim kitaplarını okusun. Ben buradan amel edeceğim. Ne çıkar? Sapık çıkar. İşte dedi o adam gelmiş bize diyor, "Ee çay içsin, kahkah get, ebdes evdeset, abdesin bozuldu." Ne için? Çünkü bir hadis okumuş. Her ateş değen eee şey yesen eee abdestin bozulur. Resulullah emretmiş. Hadis sahihtir. İbn Mace'de var, diğer sünnetlerde de var. Edür ben bunu okudum. Hadis sahihtir. Elbani de tasih etmiş. E sen niye çay içtin? Çay da ataştan yapılıyor. Hayda, gel buna çay ver. Cahildir. Ölçüsüz, alimsiz. Ya ben size fukra anlatmıyorum arkadaşlar. Bunu gülmeyin. Fukra değil bu, cercet. Oldu bizim yayın evine geldi adam. Bana inkar ediyor. Hocam diyor, sen camiye gideceksin abdest etmeden gideceksin camiye. Ben dedim abdestim var, gidelim. E hani diyor çay içtik. Ben evde saracağım. Cahil. Çünkü hadis mensuhtur. Kitaplarda var ama mensuhtur. Kur'an'da ayet var ama amel edilmiyor onunla. Hah? Bir tane daha anlatayım size. Bu bunu kim anlattı? Mısır'ın en büyük alimlerinden birisi anlatıyor. Ama kitap ve sünnetten amel eden alimlerden biz. Selef-i salihin 4 imamın yolundan giden alimlerden biz. Diyor ki geldiler ya hocam demişler. Yağ eee pim ne diyorlar? Kuzunun e, kuyruğunda yağ, Kuyruk ya. Kuyruk yağı. Kuyruk yağı yemesi sünnet mi? Yok canım öyle bir şey yoktur dedim. Gittim baktım aralarında pıtı pıtı döndüm yani jetonum cet düştü diyor döndüm. Ya ne diyor, nedir bu gelin bakayım. Ya hocam dedi bizim bir arkadaşımız var. Her evine davet ettiğine bize önümüze kuyruk yağına döküye in bu sünnettir. Resulullah demiş. Yağ geri çevrilmez. Ben de size veririm demeyemiyorum. Diksiniyorum. Ya yapamam, yapamam deme. Çünkü sünnet terefler demi geri çevrilmez. Geri çevrilmez. Evet demiş. Doğru diyor vallahi. Yağı geri çevrilmez. Ama yağdan kasıt asans yağıdır. Asans yağı var bu parfümün kokusu. Gül yağı. Yani. Gül yağı gibi. O yağdır. Resulullah onu kastediyor. Yani koku geri çevrilmez. Sünnet terevet. Bir tane kokuyu uzattı sana. Cere çevirme. Çünkü güzel bir şeydir. Ondan zarar gelmez. Bir de niye sana ikram ediyor kokuyu? Sevdiğinden sana güzel bir şey veriyor. Cere çevirsen şeytan girer. Ha? Çevrilmez. Güzel bir şeydir. Al. Allah razı olsun. Kimse bir tane para verse sana geri çevirir misin? E koku paradan daha güzel bir şeydir. Hem o kuvveti artırıyor, hem muhabbeti artır, hem sana güzel bir şey veriyor. E bu cahil yağı anlamış. Kuyruk yağı. O da diyor ki ya ya ya şey ya hocam diyor. Eğer bu sünnet ise ben yapamıyorum bu sünneti. Günahım var mı ya? Haklı adam ya. Kuyruk yağı yilenin mi belasını alıp halkum gibi yiyorsun onu. E bu nedir? İşte bu cehaletten geliyor. Şimdi bundan daha enteresanları var. Ben istemiyorum söyleyeyim. Şimdi burada söylesem bazı hocalarımız var söylüyor buları. Şimdi diyerler Abdullah Hoca hocalar hakkında konuşuyor. Ben de bunu zeki insanların şeyine bırakıyorum. Aynı işine anlasılar. Yani var bu gün de var maalesef. Bizim ülkede var. Cahillik başlanıp gidiyor. Her şey çıkmış hoca diye kesiliyor. 4 kitap okuyor liderliğe soyunuyor. Olmaz böyle bir şey. Karşı taraf bize gülüyor. Haklıdır da. İnternette dersleri var bunların. Yazıları var bunların. Bize gülüyorlar. Bu mu sizin davanız diyorlar. İşte biz de derken bu doğru değil. Bu sefer bize başka kampanya yapıyorlar. Siz diyorlar selef-i salihin metoduna karşısınız. Şimdi biz selefin yolun doğru yolunu anlatıyoruz. Siz yanlış anlamışsınız. Bizim suçumuz nedir? Bugün bir, bir kitap bastık. Kitabın adı neydi? Eyüp ilim tahsilinde temel kurallar var. He, ilim ilim tahsilinde temel kurallar. Bunu böyük bir âlime yazmış. Abdulaziz el-Kari el-Buhari. Abdulaziz el-Kari el-Buhari Medine'de Özbekli aslı böyük bir âlimdir. Üniversitede. Üniversitede de böyük bir âlimdir. Bunun ilmi üzerine ümmet icma etmiş neredeyse. Şimdi Bu çok güzel bir kitaptır. Sekiz kural veriyor. Nasıl ilim talep edilir? Alimlerden de örnek getiriyor. Yani cebinden, kendi cebinden hiçbir şey getirmiyor. Bin dördü yüz senenin birikimini güzel bir alim ve davetçi üslubuyla sen anlatıyor. Bir arkadaş geldi hocam dedi biz hep bela anlamamıştık. Bu nereden çıktı şimdi? Ya kardeşim bu bir yerden çıkmadı. Bu var bin dördü yüz senedir var. Sen fikrini başka yerlerden almışsın. Zenne diyorsun bu yoldasın. Halbuki sen başka yerlerden geliyorsun. Yani bak Rafizi bile akidesini anlatıyorlar arkadaşlara. Harici akidesini anlatıyorlar, Mürciie akidesini anlatıyorlar, Zahiri akidesini anlatıyorlar bu günde Türkiye'de Selef adına. Bu nedir? Yanlıştır. E şimdi insanlar dese ne diyorlar? Seleftler, celiller, neyin taşına vuruyorlar çenlerin? Bakıyorlar, falso çıktılar. Falso nedir? Şey, eee bozuk çıktı metodları. Yani şey bu şey yapıyorlar ya kopyasını. Yani sahte. He, sahtasını yapıyorlar. Bakıyorlar, bunların metodları gerçek metod çıkmadı, sahtaymış. E nasıl oldu böyle? Biz doğruyuz. Hayır. Bizim kıvvatımızla sizin tuttuğunuz yol da yanlıştır. Biz doğrunu anlatıyoruz. Ben dedim mi hiç bu bu ilim benim cebimden çıkıyor. Bu benim aynı işimdir dedim. Ben ne zaman size benim bu görüşümdür dersem benim sözümü İmam Şafii'nin dediği gibi duvara vurun. Ben her zaman büyük alimlerden dört imam ve dört imamın çizgisinde giden alimlerden naklediyorum. Dört imamın çizgisinde giden alimin haricinde biz ilim almayız kimseden. Bize dört imam var. Dört imamın çizgisinde bütün alimlerin başımızın önünde yeri var. İlmi, doğru ilmi buradan alırız. Onun haricinde bizi ilgilendirmez. Ha diyebilirsin. Onun haricinde nasıl bu kadar böyük alimler var? Bir tane o böyük alimlerden söylesem bana Ben burada hayatımda elime mikrofon almam. Bir tane alim dört imamın çizgisinde gitmemişse, immet onun üzerinde icma eden yani de ittifak etmişse, var ise bir tane söylesen bize yeter. Biz 1400 seneyi dört imamı da atarız bir çınara, sizin yolunuzu tutarız ama bulamazsınız. Apoziddin Urlu, Abdülcabbar <gülüyor> Uzunatlar, Abdin Kepelek bunların adlarını sayacaksınız bize o şura bakmayın bunlar yürümez bizim yanımızda. Biz kimin peşindeyiz? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun peşinde sahaba, ona uyan tabiîn, ona uyan etbâu't-tabiîn, dört imamda bunların içindedir. Dört imamın çizgisinde gelen bize alimler. Ha, bir de bir şey daha var. Bizim adımıza konuşmasılar diye sesler bunlar. Mezhepçiliğe iddi davet ediliyor. Hayır, biz mezhepcilik meselesi değil bu. Selefi davet gelmemiş mezheb, mezhepsiz yapsın insanları. Selefi davet gelmiş mezhebe taassubu yıkmak için. Mezhepleri yıkmak için değil. Mezhepleri tamamlamak için gelmiş. Bizim büyük imamlarımız hepsinin mezhebi var ama mezhepindeki olduğu hataları düzeltmişler, mezhepleri de kalmış. Böyle imamlar var. Bu zaten yeri de değil bu lafın. Yani bu ilimden olduğu için bunu söylüyoruz. Yoksa mınıyla biz özel dersler yaptık ve yapacağız da. Nasıl doğru yol, fıkıhta, matotta tutma, tuttuğumuz yollar nelerdir? Onları da inşallah aydınlatıracağız. Ama kendi cebimizden değil. Alimlerin dilleriyle. Onun için Ben diyorum ki kim kendi ağzından konuştuğu onu dinlemeyin arkadaşlar. Kim alimlerden nakil yaptı ona sarılın. Ama alimler de içe ayrılın. Bir alim var, bir de muteber alim var. Biz muteber alimlerin peşindeyiz. Apo Siddin Urdlular bunların peşinde değiliz biz. Muteber alimlerin peşindeyiz. Evet arkadaşlar kısa toparlasak şey ilim meselesini ilim çok önemlidir. İlme sarılmamız lazım. İlmi bilmemiz lazım. Çünkü ilim amelden de kavıldan da öncedir. Çünkü ben bilmesem neyi kavleceğim? Neyi konuşacağım? İlmi bilmedikçe neyi anlat amel yapacağım? Ne neyi amel yapacağım? Onun için bu ehli bid'at, cahil cehala neden eee ilim e, neden e, hata yapıyorlar, bid'ate düşüyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Eyniyetleri de var. Celiller bir e, kim ne derse olara onu yapıyorlar. Bid'at oluyor. Onun için biz önce ilmimizi sağlam yerden alacağız. Ona göre amel edeceğiz. Yarın karşımıza bir alim geldi, düzgün bir alim. Düzgün bir laf söyledi. Biz o alimi cahaleten hataya düşürmeyelim. İşte bize geldiğiniz arkadaş gibi. Ya olur mu ya bu nereden çıktı? Biz 10 senedir öğreniyoruz selefi davadır diyorlar. Sen bunu nereden getirdin? Hayır, kim senedi dedi o selefi davatı? Git sene diyenin yakasını tut. Git ona sor. Bize sorma. Biz 1400 senenin ilmini aktarıyoruz. Onun haricinde biz ilim kabul etmiyoruz. Bize bu yeter. Ha size başka yol yeterse gidin onun peşinde. Biz işimizi sağlam almak istiyoruz. Sağlam alimlerin, muteber alimlerin eteğini tutalım. Çünkü gittiğimiz yerde dönüş özür dileyelim. Dönüş şansımız yoktur. Biz sağlam adamın tutup sağlam yere gideceğiz. Deneme şansımız yoktur bu konuda. Bir de hayat kısadır kardeş. Ben hayat biz dedikçi bir insan ortalama 20 25 sene ya 30 sene. Hayatımız kısadır. Denemeye değmez. Her şey hazır elimizde. Önümüzde alma pişmiş önümüze düşmüş. Sene kalmış almayı. Doğru dürüst, sağlıklı zamanda, sağlıklı eee mekânda yiyeceksin almayı. Bu kadar. Dinimiz çok güzeldir. Çok şeydir. Hata nerededir? Bizdedir. Biz yanlış anlıyoruz. Yanlış yol tutuyoruz ondan sonra diyoruz nedir? Bizim matot çetrefildir. Hayır, biz de çetrefil. Karşılıklı müşkülat yoktur. Var ise senin zihnindedir. Evet ilim çok önemlidir. Bunun peşinde gideceğiz Allah'ın izniyle. Doğru ilim öğreneceğiz ki doğru amel yaparım. Doğru ilim öğrenmedikçe doğru Allah korkusu kalbimizde olmaz. Allah korkusu ne zaman olur? Hakkıyla Allah'ı tanıyacağız. Hakkıyla Allah'ı tanımak için Resulullah'ın ilmine sarılmamız lazım. Resulullah'ın ilmi de bize kim aktarmış? O zincir saydığımız zincir alimlerin vasıtasıyla gelmişiz. Walhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain.